''Aciz ve küçük çocukları da olsun.'' Derken o bahçeye içinde bir ateş bulunan bir bora isavet etsin de o yanı versin. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz. ''Ey iman edenler! Hak yolunda infakı kazandıklarınızın en güzellerinden... ...ve sizin için... ...yerden çıkardıklarımızdan yapın. Kendinizin... ...göz yummadan alıcısı olmadığınız... ...pek adi bayağı şeyleri... ...vermeye yeltenmeyin. Bilin ki... ...şüphesiz Allah... ...her şeyden müstaniyidir... ...asıl hamde layık olan... ...O'dur. Şeytan... ...sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimriliği emreder. Allah size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 ne yaparsanız ondan hakkıyla haberdardır. Onları hidayet erdirmek senin üstüne borç değil. Ancak Allah hidayeti kime dilerse ona verir. İnfak edeceğiniz hayır kendi faydanızadır. Zaten siz ey müminler Allah'ın rızasını aramaktan başka bir suretle infak da etmezsiniz ya. Allah yolunda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 Onlara hiçbir korku da yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmıştan başka bir halde kabirlerinden kalkmazlar. Böyle olması da onların alım satım da ancak faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kim Rabbinden kendisine bir öğüt gelip de faizden vazgeçerse geçmişi ona ve işi de Allah'a aittir. Kim de tekrar dönerse onlar o ateşin yaranıdırlar ki orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Allah faizin bereketini tamamen giderir, sadakalarıyı sartırır. Allah çok kafir çok günahkar hiçbir kimseyi sevmez. İman eden, iyi amel ve hareketlerde bulunan, namazını dost doğru kılan, bir de zekatını veren kimselerin, onların Rableri indinde mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ey iman edenler! Müminlerseniz Allah'tan korkun, faizden kalanı bırakın. İşte böyle yapmazsanız Allah'a ve peygamberine karşı harbe girmiş olduğunuzu bilin. Eğer tövbe ederseniz mallarınızın başları, sermayeleriniz yine sizindir. Bu suretle ne haksızlık yapmış ne de haksızlığa uğratılmış olmazsınız. Eğer borçlu darlık içinde bulunuyorsa...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 Alışveriş ettiğiniz vakitte şahit tutun. Yazana da, şahitlik edene de asla zarar verilmesin. Bunu yaparsanız, o kendinize dokunacak bir fısk olur. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer bir sefer üzerindeyseniz, bir yazıcı da bulamadınızsa, o vakit borçludan alınmış rehinler de yeter.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 İçinizdekini açıklar yahut gizlerseniz Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra kimi dilerse onu bağışlar, kimi dilerse onu da azaplandırır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti müminlerdi. Onlardan her biri Allah'a, onun meleklerine, ...kitaplarına, peygamberlerine inandı. Onun peygamberlerinden hiçbirini... ...diğerlerinin arasından ayırmayız. Hepsine inanırız. Dinledik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varış ancak sanadır, dediler. Allah, hiçbir kimseye... ...gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendi faydasına... Yaptığı şer kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvel yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi yarlığa,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 İmkansızlık sebebiyle sadece anlaşılmaması ihtimali olan bazı ayetlerin açıklamasını yapmak durumundayız. Bundan dolayı özür diler ve daha geniş bilgi alabilmeniz için tefsirlere müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Bakara suresindeki bazı ayetlerle ilgili açıklamalar surenin bitiminde yani şu anda yapılmaktadır. Bundan sonraki surelerle ilgili açıklamalar yeri geldiğinde araya girilerek yapılacaktır. Bakara suresi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretlerinden sonra ilk inen suredir. Toplam 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Adını 67 ve 71. ayetlerde Yahudilere kesilmesi emredilen sığır olayından alır. İslam hukukunun ana kaidelerinin birçoğu bu surede geçer. Türkçe mealde bazı ayetlerin başlarında hani diye bir ifade geçmektedir. Bu ifade... Arapça'da iz ifadesinin Türkçedeki karşılıklarından biridir. İz ifadesi Arapça'da bir hatırlatma ifadesidir. Türkçe'de hani bir zaman hatırlayın ifadesiyle karşılık bulmaktadır. Hasan Basri Çantay bu ifade için genellikle hani kelimesini karşılık olarak kullanmıştır. Mealde karşılaştığınız ile bazı ayetlerde ehli kitap, kitap ehli veya kitap verilenler gibi ifadeler geçmektedir bu ifadelerin hepsi aynı anlama gelmektedir. Kitap ehli diye bahsedilenler, kendilerine Tevrat ve İncil verilen Yahudi ve Hristiyanlardır. Küfretmek, Arapça kefere fiilinden gelmektedir. İnkar etmek, reddetmek, tanımamak, Allah'a eş koşmak, nankörlük etmek, Allah'a ve dine ait şeylere inanmamak, dini emir ve hükümleri örtmek ve gizlemek anlamına gelmektedir. Kafir veya bir diğer deyişle, de, Küfreden kelimeleri de bu fiilden türemiştir ve küfreden kişi ve kişiler anlamındadır. Müşlik ve şirk kelimeleri Arapça şerike fiilinden gelmektedir. Şirk Allah'a eş koşmak, Allah'a ortak koşmak, Allah'tan başkasını emirde, hükümde, ibadette, kullukta, inançta, sevgide Allah'a denk tutmak demektir. Bakara suresi 165. ayette, İnsanlar içinde Allah'tan gayresini ona emsal edinen adamlar vardır ki onlara Allah'a olan sevgi gibi muhabbet beslerler. İman edenlerin Allah'a sevgisi ise her şeyden sağlamdır buyurulmaktadır. İşte bu ayette geçen emsal edinenler denk tutanlar demektir. Müşrik kelimesi de Allah'a eş koşan Allah'a ortak koşan kişi veya kişiler anlamına gelir. Ecir kelimesinin Türkçe karşılığı mükafattır. Ahirete ait mükafat anlamına gelir. Hüccet kelimesinin Türkçe karşılığı ise delil, belge demektir. Mehir evlenirken erkek tarafından kadına verilen nikah bedelidir. Ayrıca infak ve nafaka kelimeleri geçmektedir. İnfak Allah yolunda harcamak demektir. Gerek malla gerekse de parayla yapılan harcamadır. Nafaka ise Allah yolunda infak edilecek yani harcanacak şeylerin tümüdür. İnfak denilince akla sadece zekat getirilmemelidir. Sadaka dediğimiz ve insanların yüce Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan sekat haricinde yaptığı bir harcama vardır. Allah yolunda harcama nasıl ve kime olacaktır? Bu Bakara suresinin son ayetlerinde şöyle açıklanmıştır. Kazanılan şeylerin en güzellerinden olmalıdır. Sadakayı verecek kişi, kendisinin göz yummadan alıcısı olmadığı pek adi, bayağı şeyleri sadak olarak vermemelidir. Sadak olarak verilen şeyin ardından başa kakış ve eziyet olmamalıdır. İnfak sadece Allah'ın rızası için yapılmalıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye yapılan harcamalar Allah indinde boşa gider. Sadakaları açıktan vermek de güzeldir ama en güzeli sadakaları gizleyerek vermektir. Çünkü bu şekilde verilen sadakalar için Yüce Rabbimiz 271. ayette bu vesileyle kişinin günahlarından bir kısmını bağışlayacağını müjdelemektedir. Sadakanın verileceği kimseler ise Bakara suresi 215 ve 273. ayette buyurulduğu veçiyle ana, baba, akraba, yetimler, yoksullar yolda kalmışlar ve kendilerini Allah yoluna vakfetmiş fakirlerdir ki bu fakirler insanlardan yüzsüzlük edip bir şey istemezler. Dinlediğiniz veçile Bakara suresi 195. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah yolunda mallarınızı harcayın, kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik edin. Muhakkak Allah iyilik edenleri sever. Ve yine Bakara suresi 276. ayette ise Allah faizin bereketini tamamen giderir, sadakaları ise arttırır. Allah çok kafir, çok günahkar, hiçbir kimseyi sevmez buyurmaktadır. Surenin 30 ila 38. ayetleri arasında Adem Aleyhisselam'ın yaratılması anlatılmaktadır. İlk insanın yaratılması, Yüce Allah'ın secde emri ve meleklerin hep birden secde etmesi ve şeytanınsa kibirlenip secde etmeyerek kafirlerden oluşu. Ayrıca Yüce Allah'ın şu ağaca yaklaşmayın emriyle ilk insanın ilk imtihanı ve kiminiz kiminize düşman olarak yeryüzüne inin emriyle insanla şeytan arasında kıyamete kadar sürecek mücadelenin başlangıcının ilanı. Daha sonra Hazreti Adem'in Rabbinden kelimeler belliyip alması, ona yalvarıp tevbe etmesi ve Allah'ın Hazreti Adem'in tevbesini ile başlayan yeryüzü halifeliği. Burada geçen meleklerin Hazreti Adem'e secdesi hususunda, merhum Hasan Basri Çantay, mealde 26 oğlu dipnotta bu secde hakkında, buna tahiyyat yani selam secdesi denir. Bu bazılarınca Adem aleyhisselamı kıble edinmek, Bazılarınca da onun ve evlatlarının maslahatlarına yardım etmekten ibarettir. Birinci takdire göre asıl secde Cenabı Allah'adır. Hazreti Yusuf'a edilen secde de böyledir. Dinimiz bu secdeyi neshetmiştir. Allah'tan başkasına eğilmek bile haramdır demektedir. Hazreti Adem'le ilgili olarak daha ilerideki surelerde bu hadiseler başka yönleriyle de anlatılmaktadır. Bakara Suresi 62. ayette yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Şüphe yok ki iman edenler olsun, Yahudiler olsun, Hristiyan ve sabiler olsun, kim Allah'a ve ahiret gününe inanır, bununla beraber salih amel işlerse, elbette onların Rableri katında mükafatları vardır. Hem onlara bir korku da yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Çantay halinde bu ayetle ilgili olarak, 37 noğlu dipnotta, bu ayeti kerimede övülen dört zümre şunlardır. Bir müminler, 2. insanlar tarafından değiştirilmesinden evvel Tevrat ile amel eden Yahudiler. 3. Yine hükmü kaldırılmazdan ve insanlar tarafından değiştirilmesinden evvel İncil ile amel eden Hristiyanlar. 4. Hazreti İbrahim aleyhisselama tabi olan sabilerdir. Yalnız sabilerden kimi yıldızlara tapardı. Bunlar bu övgünün dışındadırlar. Çünkü müşriktirler. Ayrıca bu ayet, yalnız kendilerinin kurtuluşa ve hidayete ermiş olduklarını iddia eden Yahudilere karşı da bir tekzip niteliğindedir, denilmektedir. Bakara suresi 68 ve 71. ayetleri arasında Yahudilere emredilen sığır kesme hadisesi anlatılmaktadır. Bu hadiseyle ilgili olarak Çantay Meali Kırknoğlu dipnotta şöyle denilmektedir. Firavunların idaresi altında bulunan Mısırlılarca sığır kutsal bir hayvandı ona taparlardı. Bu adet İsrailoğullarına Mısırlılardan geçmişti. Musa aleyhisselam kavmine o sığırı kesmelerini Allah'tan başka hiçbir şeye tapınılmayacağı akidesini kökleştirmek ve o batıl inancı gönüllerden söküp atmak ve bir de kesilen sığırın bir parçasıyla ölene dokunup ölüyü dirilttikten sonra katilin adını ölene söyletmek mucizesini göstermek için emretmişti. Bakara suresi 102. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurup takip ettikleri şeylere uydular. Halbuki Süleyman kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafir diler ki insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak fitneyiz, imtihan için gönderilmişizdir. Sakın büyü yapıp da kafir olma demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte onlardan karıyla kocasının arasına ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici değillerdir. Onlarsa kendilerini zarara sokacak, onlara fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onlar muhakkak biliyorlardı ki sihri satın alan kimsenin ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Onlar kendilerini ...cidden ne kötü şey mukabilinde sattıklarını bilmiş olsalardı. Bu ayette hemen hemen bütün toplumlara sirayet etmiş olan bir hastalığa... ...büyü yapma ve yaptırma hastalığına dikkat çekiliyor. Kur'an büyü yapanları ve öğrenenleri kafir olarak nitelendiriyor. Ve büyüyle insanlara zarar verenlerin ahiretten hiçbir nasipleri olmadığını belirtiyor. Büyü insanın cezaya çarptırılmasına neden olan... Ve kişinin bütün ahiret değerlerini kaybetmesine sebep olan bir küfür vasıtasıdır. Bu ayette geçen Harut ve Marut isimli iki melek hakkında, Çantay Meali 56'ın oğlu dipnotun ilk paragrafında şöyle denilmektedir. Melekler günah işlemekten masumdurlar, yani günah işlemezler. Bu ayeti kerimede zikrolunan iki meleğin sihir hakkında bilgi ilham etmesi, sihrin şerrinden korunma çarelerini öğretme maksadıyladır. Bir şeyi bilmek ve öğrenmek başka, tatbik etmek başkadır. Nitekim herhangi bir sıvının içki cinsinden olduğunu bilmekte bir mahsur yoktur. Hatta bilmek, korunmak açısından bilmemekten iyidir. Haram olan içkinin içilmesidir. Bıçak ekmek de keser, katil de yapar. İşte Harut ve Marut'un sihir hakkında bilgi vermeleri de bu kabildendir. Onların biz ancak fitneyiz, imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kafir olma demeleri de bu düşünceyi teyit eden en kuvvetli bir delildir. Bakara suresi 104. ayette Ey iman edenler ra'ina demeyin unzurna deyin söze iyi kulak verin kafirler için çok acıklı bir azap vardır buyurulmaktadır. Bu ayette ilgili olarak çantay mealinde 57 no'lu dipnotta şöyle denmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashab kiram ile konuşur ve onları aydınlatıp irşat buyururken bazıları bizi de gözet iyi anlayalım ya Resulullah manasına gelen ra'ina ya Resulullah derlerdi. Yahudiler bu kelimeyi ra'ina yani çobanımız manasına değiştirerek bu hitab ile hakaret etmeye kalkıştılar. Ayetin inişine sebep budur. Unzurna bizi gözet bize bak demektir. Bakara suresi 112. ayette Hayır. Kim taat ve amelinde ihsan mertebesine yükselerek yüzünü taslamam Allah'a teslim ederse işte ona Rabbi katında amelinin ecri olarak cennet vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. buyurulmaktadır. Bu ayette geçen ihsan kelimesiyle ilgili olarak Çantay meali'nde 62 no'lu dipnotta şöyle denilmektedir. İhsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor. 116. ayette geçen Onlar Allah kendine çocuk edindi dediler. O bu gibi şeylerden pak ve münezzehtir. Ayetiyle ilgili olarak 70 no'lu dipnotta şöyle denmektedir. Yahudiler Üzeyr aleyhisselama Hristiyanlar İsa aleyhisselam'a müşrikler de meleklere haşa Allah'ın çocukları derlerdi. Bakara suresi 138. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Allah'tan daha güzel boyası olan kim? Biz ona kulluk edenleriz." Bu ayetle ilgili olarak 86. dipnotta şöyle denmektedir: Hristiyanlar doğan çocuklarını yedinci gününden sonra vaftiz denilen sarı renkli bir suya daldırırlar ve artık onun koyu bir Hristiyan olduğunu sanırlardı. Bu ayet o gülünç adete bir mukabeledir. Sivgatullah'a yani Allah'ın boyası kelimesine hak dini, ilahi fitrat, adetullah gibi muhtelif manalar da verilmiştir. Bakara suresi 142. ayette İnsanlardan bir takım beyinsizler, Müslümanları üzerinde durdukları kıblesinden çeviren sebep nedir diyecekler. De ki, Doğu'da Allah'ın, Batı'da, o kimi dilerse onu doğru yola getirir. Buyurulmaktadır. Bu ayetle ilgili olarak 89 nolu dipnotta İbn Abbas radıyallahu anhümanın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten evvel Mekke'de kıldığı namazlarda Kâbe'yi gözünün önüne alır, fakat Beyt-i Mukaddesi yani Mescid-i Aksa'yı kıble edinirdi. Hicretten sonra 16 ay yine Beyt-i Mukaddes'e doğru namaz kıldı ve kıldırdı. Fakat o Mescid-i Haram'ı yani Kabe'yi kıble edinmeyi çok arzu ediyordu. Cenab-ı Hak onun bu arzusunu kabul buyurdu denilmektedir. Bakara suresi 143. ayette Yüce Rabbimiz Böylece sizi vasat bir ümmet yapmışızdır ki İnsanlara karşı hakikatin şahitleri olasınız. Bu peygamber de sizin üzerinize tam bir şahit olsun diye buyurmaktadır. Bu ayette geçen vasat bir ümmet kelimesine karşılık olarak 91. dipnotta şöyle denilmektedir. Vasat bir ümmet demek orta, ifrat ve tefritten uzak, mutedil, hayırlı, adil ve mümtaz bir ümmet demektir. Bakara suresi 146. ayette kendilerine kitap verdiklerimiz onu öz oğulları gibi tanırlar. Öyleyken içlerinden bir güruh kendileri bilip durdukları halde yine mutlaka hakkı gizlerler buyurulmaktadır. Bu ayette geçen onu öz oğulları gibi tanırlar ifadesi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılmıştır. Çünkü Tevrat'ta peygamber efendimizin bütün vasıfları zikredilmektedir. Bu ayetle ilgili 97. dipnotta şöyle denilmektedir. Rivayete göre Hz. Ömer radıyallahu an, Yahudilikten Müslüman olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh'a bu ayeti kerimede geçen gizlenen bilginin ne olduğunu sormuş. O cevaben demiş ki, ''Ya Ömer, ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğüm zaman oğlumu tanıdığımdan fazla tanıdım. Çünkü oğlumda anası ihanet etmişse şüphem olabilir.'' Ama peygamber hakkında zerrece şüphem yoktur. Onun vasıfları Tevrat'ta zikredilenlerin aynısı ve tamamıdır. Bakara suresi 188. ayette Aranızda birbirinizin mallarını haksız sebeplerle yemeyin. Ve kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını günahla yemeniz için onları hakimlere aktarma etmeyin diye buyurulmaktadır. Bu ayetle ilgili olarak 130 no'lu dipnotta bazı hadis-i şerif mealleri verilerek şöyle denmektedir. 1. İmam Ahmet, Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemektedir. Yöneticilerin hediye alması haram, hakimin rüşvet kabul etmesi ise küfle yakın günahtır. 2. Taberani İbni Ömer radiyallahu anhmadan rivayetle. Düşvet alan da, veren de cehennemdedir. Buhari ve Müslüm, Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayetle, Ben ancak bir insanım. Bana aralarında davalaşan öyle hasımlar gelebilir ki, işlerinden biri ötekinden daha çinesi kuvvetli olarak, Delillerini güzel, açık ve süslü bir surette anlatabilir. Ve ben de onu belki doğru sanıp, Lehine hüküm verebilirim. Binaenaleyh, Ben bir Müslümanın hakkını, her kimin lehine hükmedecek olursam biliniz ki o bir ateş parçasıdır. Artık dileyen onu sırtına yüklensin, dileyen terk etsin.